1833 numaralı konu, Hz. Peygamberin bir adama verdiği yarım çuval arpanın bereketlenmesi, Resulullah'a bir kişi geldi ve, bana bir şeyler yedir, dedi, Hazreti Peygamber de ona bir çuval arpanın yarısını verdi, kişi, hanımı ve kariyesiyle durmadan ondan yiyordu, onu ölçünceye kadar da bu böyle devam etti, Hazreti Peygamber, eğer siz onu ölçmeseydiniz daimi bir şekilde ondan istifade edecektiniz, buyurdu.